Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Tilke ayatul ve Kur'anin mubin. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. Kurbe İnkar edenler birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler. Zerhum ye'kulû ve yatemetteû ve yulhihimul amelü fesuvfe ya'lemûn. Onları bırak, yesinler, eğlensinler, ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir.. Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı belirli bir süresi vardır. Ma tesbiqu min ummetin ajalaha Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geride kalamaz. Ve kulu ya eyyuhellezine nuzzele aleyhi'z-zikru inneke la mecnun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 مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. İnne nahnu nazzalna'd-dikra ve inna lehu Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz. Ve lakad ersalna min qablika fi şiy'il Ey Muhammed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 Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi. Ant Andolsun ki biz gökte burçlar yarattık. Onu bakanlar için süsledik. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كل شيطان الرجيم. Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk. اِلَّا مَنِ اسْتَرْقَ Ancak kula hırsızlığı yapan olursa onu parlak bir ateş parçası kovalar. وَالْاَرْضَ مَدَدَنَاهَا وَاَلْقَيْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَ وَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik. Vajalnâl kum fiha maaş ve Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ بِقَدَرٍ Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz.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 Ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz. <gülüyor> Biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِم۪ينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِر۪ينَ Ant Andolsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz. وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهُ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ Onları bir araya toplayacak olan senin Rabbindir. Şüphesiz ki o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir. وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِمْ مِنْ ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattık. وَالْجَانَّ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ Cinleri de insandan daha önce çok sıcak bir ateşten yarattık. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ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 illa iblis aba an yakun ma'a ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi qale ya iblis ma leke alla takun ma'a sajjidin allah ey iblis sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin?" dedi. "O alelem ekul li escud li basherin min sulsal salim min hama'in masnun." İblis "Ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim." dedi.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 قَالَ رَبِّ فَاَنظِرْن۪ي اِلٰى يَوْمِ يُبَعَثُونَ İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَر۪ينَ ''İlâ yevmil Allah, bilinen vaktin gününe kadar sen mühlet verilenlerdensin dedi. ''Qâle Rabbi bima eğveytenî leûzeynenne lehum fil ardı ve leugviyennehum ecma'în'' illa ibadak minhumul mukhlasin İblis Ey Rabbim beni azdırdığın için and ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim İçlerinde ihlaslı kıldığın kulların hariç onların hepsini azdıracağım dedi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 Aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi. Ve inne cehenneme l-me'aduhum Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir. Leha sab'atu abwabin li kulli minhum juz'un maqsum. O cehennemin yedi kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır. İnnel <Sessizlik> muttakîna Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır. Mudahhulûhâ beselâmin <Sessizlik> âminîn. Onlara Güven içinde, esenlikle oraya girin denir. Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. لَا يَمَسْسُهُمْ ف۪يهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz. Ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Nebi عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمِ Ey Muhammed! kullarıma haber ver ki ben şüphesiz çok bağışlarım çok merhamet ederim ve en azabım o ulab benim azabımsa çok acı bir azaptır ve nebihumun zif İbrahim onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver İzdahulu aleyhi feqalu selamâ qâl innâ minkum wecülûn Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti. Qâlû lâ tecül innâ nubşiruke biğulâmin alîm onlar korkma, biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi. Ola abshar ala amm el alkibar f bima İbrahim bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين onlar biz sana gerçeği müjdeledik sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi قال ومن ييقنط من رحمة ربه إلا الضالون قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ İbrahim Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser مِنْ Ey elçiler! Sizin işiniz nedir? diye sordu. دِير دِير دِير دِير دِير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 Elçiler Lut ailesine gelince, Lut ''Siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz'' dedi. ''Kalû belci'nâke bimâ kânû fîhî yemtârûn ve eteynâke bil haqqi ve inna le sâdikûn''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 Lut'a sabaha karşı kavminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik. وَجَاءَ ahlul الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبَشِرُونَ Şehir halkı, Lut'un misafirlerini duyup, birbirlerine müjde vererek geldiler. O اِنَّ هَا İzgifi falat övçun, ve tık Allah ve la tuxun. Lut dedi ki, bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun. Beni utandırmayın. قالو أَوَلَمْ نَنْهَكْ Anil الْعَالَمِينَ Onlar biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik dediler. Qalaha ulai banati in kuntum Lut Eğer alacaksanız işte kızlarım. Onları size nikahlayabilirim dedi. La'amruka innahum lefi sekratihim ya'nehun Ey Muhammed senin hayatına and olsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı Ve ekhadet humu ssayhata Nihayet güneşin doğacağı sırada Şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِ ve وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلِ Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık. Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır. O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır. اِنَّ <Gülüyor> Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır. in كَانَ أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ لَلْظَالِم۪ينَ Ey ki halkı da hakikaten zalim kimselerdi. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِ اِمَامٍ مُّب۪ينَ Biz onlardan da intikam aldık. Şüphesiz ki Eyke halkının ve Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi. وَلَقَدَ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْفِجَرِ الْمُرْسَلِينَ Ant ki, hıcr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Biz onlara ayetlerimizi verdik. Ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı. Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاسْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri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 وَلَقَدَ آتَيْنَاكَ سَبَعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ki, biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِينَ ezvacan minhum ve la tehzen aleyhim ve la tehzen aleyhim ve ahfid jenahaka lil mu'minin sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme onlara üzülme mü'minlere şefkat kanadını indir ve kul inni enennadîrulmubîn de ki şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım kemâ enzelnâ alelmuktesimîn nitekim biz kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> جَعَلُوا Onlar, Kur'an'ın da bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmayarak onu parça parça ettiler. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَع۪ينَ senin Rabbine andolsun ki onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız. Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir. اِنَّاكَ فَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ Alay edenlere karşı biz sana yeteriz. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir. وَلَقَدَ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Ant olsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ kum مِنَ السَّاجِدِينَ O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et.